والحبيب الذي جرج شفاعه لكل هول من الأهوال مقتاحه الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا نهتدي لو لا هدانا الله وما تروى في قراءة صاميل لا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى Sallallahu aleyhi ve sellem kulubuna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve aydinubina Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedun ve alihi ve sahbihi. Eûzü billahi semî'i alîm min eşşeytânir recîm. rabben Kullu nefsin dâ'ikatul mevt sem ileynâ Sübhanallahi al-azim, bil azim. Ve bariklana ayyime, elhamdülillahi rabbil alamin, el bil kayyûn, azim. Ölüm devamlı mevzumuzda. Anılmalıdır, zikredilmelidir, ölümden devamlı bahsedilmelidir. Bu vesileyle yine ölümden konuşalım. Ekfiru <gülüyor> zikrahâdimi'l-lezzât Lezzetleri kıran, ölümü çok hatırlayın. Keyifleri kaçıran, moralleri bozan, insanı dünyaya karşı soğutan, ahirete karşı yaklaştıran, bir şey. Ölümü hatırlamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikr mevti sadaka. Ölümü hatırlamak sadakadır buydu. Fakire sadaka vermek gibi sevaptır. Bir insan durduğu yerde ölümü hatırlasa, ahireti düşünse sadaka sevabına nail olur. Ve şehitlerle mahçere çıkmasına vesile olur. Ayşe anamızın, e, sorusuna karşı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabında Heyyuhşerun ve aşşuhedâ yahedun Mahşere şehitlerle birlikte çıkacak var mıdır? Kendisi şehit olmadığı halde Kafirlerle harbederken Allah yolunda cihatta ölmediği halde Şehitlerle haşr olacak. Şehitler arasında yer bulacak kişi var mıdır? Sorusuna cevabında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ne an alet evet vardır. Meyyecro meltifli her gün menine 25 مرة. Bu arada bir insan günde 25 kere bazı devatlarda 20 de vardır. Ama ihtiyat tabii fazlasını almakta daha ihtiyat vardır. 25 kere 24 saat içerisinde 25 kere. Yani demek ki saatte de bir keredir yani bir defa fazlası var. Ölümü hatırlayan, ölümü aklında bulunduran, ölümü düşünen kişi mahçede şehitlerle beraber kalkar. E bu da tabii hakikaten zor bir şeydir. Çünkü insan e, günde 24-25 kere, kere ölümü e, hatırlaması için ne yapması lazımdır? Eline tespih alsa da öleceğim, öleceğim diye çekse e, bu biraz manalı olmaz. Efendim babamız buyurur, Kardeşi sallallahu aleyhi bir adam 5000 kere doydum dese yemek yemeden doymaz derdi. Yani tespih çekerekten doydum demekle doyulmaz illa efendim, tadını almak için yemek lazımdır. Bu da onun gibi öleceğim demekle ölüm hatırlanmaz. Bunu 25 kere tespih çekerek de olmaz. Ya nedir? E, tabii ölümü hatırlatan hatıralar, e, sizden evvel ölenler, e, kabre girenler tabii ka kabre gitmek Mezar ziyareti bu gayeye çok güzel hizmet eder. Mezar ziyareti kadar bunu hatırlatan bir şey olamaz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Her seferinde salavat getiriyorsunuz değil mi? Ha, mutlaka salavatınızı getirin. Allah bağımıza ismi Şerif okunup salavat getirmeyen çok cimri olarak addelil. En cimri adam adım yanında anılıp da salavat okumayandır. Yani bu cimrilik bize yakışmaz ki sabahlarına kadar bizim için ağlayan bir peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, biz bu kadar cimrilik yapmamız uygun olmaz. Bir de bedduaya çarpılırız Allah Ben o muhafıza. Aleyk Hazreti Cimri'nin bedduasında yanında senin adını anılıp da sana salavat getirmeyen kahrolsun, helak olsun, tard olsun, kovulsun bu da büyük bir beladır yani. Resulullah'tan bahsedelim derken sallallahu aleyhi ve sellem yani ondan anlatırken şimdi bu şiirler, ilahiler çok çıktı. Fakat salavat diye bir şey yoktur yani. Mübarek İzmir Şerif okunuyor. Ne dinleyen salavat getiriyor, ne okuyan salavat getiriyor. Bu yani bir zikirden öte, bir fikirden öte masiyete sebep oluyor. İnsanlara günah sokuyor çünkü hiçbir Şerif anılmadığından böyle bir bedduaya çarpılma tehlikesi doğuyor. Sizi uyarıyorum Allah rızası için. Ne zaman duydunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hele bu cemaatlerle beraber sesli getirin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben getiriyorum ya siz de arada sesli getirin. Bir insan böyle bir cemaate karışmış idi. bozuk adamı. Fakat vefat etti. Kimse de cenazesine katılmak istemedi. Ne bozuk adam öldü gitti diye. Sonra o gece o mahalledeki bütün alimlere, velilere, tabi eskiden her mahallede 5-10 alim, 5-10 veli vardı. Şimdiki gibi değil, şimdi gelirsin bir kursaya, bir alim zor bulursun ve bir veli git bulamazsın. Ha şimdi öyle değil eskiden, mahalle dolu, her yer dolu. E hepsinin rüyasına anında girdi ki cennette. Ya bunlar da şaşırdılar, cenazeye bile katılmadılar çok bozuk adam diye. Dediler ki ne haldesin, ne vasiyettesin, senin orada ne işin var ya? Cennette görünce adamı adam ona dedi Allah ben de yakıştıramadım ama dedi hiç de tahmin etmiyorum ya. Durum böyle. Durum geldiğiniz gibi. E neyse amelin ne olacak dedi. Bir vaz meclisine hadis okunan sohbete katıldım. <gülüyor> Muhaddis hadisini vaat eden Resulullah dince sallallahu aleyhi ve sellem dince bütün cemaat sallallahu aleyhi ve sellem derken ben de o arada bir salavat getirdim. Cemaatin bereketiyle apa olmuşum, de yok dedi yani. Zaten af olunca sana kapıda çıkarken e, plaket vermiyorlar yani af oldun diye, haberin olmadan da af oluyorsun yani. Yeter ki amelin olsun. Onun için mümin uyanık olsun, hiç gafil olmasın. Böyle konferans dinliyor gibi dinlemeyin. İlla zikir üzere dinleyin. Devamlı sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ismi geçtiği zaman bizim karımız mıdır bu toplantılarda? Bizim karımız burada, rahmetler yağacak inşallah feyizler, bereketler inecek. Ne anlatıyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Şehitlerle birlikte haç olan var mı? Evet buyuruyor. Ölümü 25 kere düşünüp hatırla İşte bu hususta da demek istiyorum yardımcıları artırın. Bu misal olarak mezar ziyaretlerini zikrettik. Çünkü hadis-i şerifte kuntun ey tükümay kubur. Ben evvelce size kabir ziyaretini yasaklamıştım buyuruyor. E tabi ayetlerde ne sordu gibi, hadis-i şeriflerde de ne olduğuna bu delildir. Bu yasağımı şimdi kaldırıyorum. Tabi yasakla kendim Mevla'nın bildirmesiyle, kaldırır kendi Mevla'nın bildirmesiyle. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi nesi yok? Müdahalesi yok. Şimdi size emrediyorum... Hele ve zoruğa ziyaret edin feynatı okurum çünkü kabirleri ziyaretse ölümü hatırlatacak bu büyük bir gayedir ancak şimdi mezarlar tabii hele ki Osmanlı mezarları camilerin civarında yapılmasının sebebi nedir e, camilere devamlı cemaat gelip çıkacak beş vakit giren çıkan olacak e, o mezarların e, cami civarında olmasında çok faydalar olacak en büyük fayda nedir? dirilere, camiye gelenlere, gidenlere ölümü hatırlatacak. E, tabii ölülere de faydası nedir? Dirilerin fatihasıdır, duasıdır, hediyesidir. Çünkü insan e, yanından geçmediği zaman çok ihmal ediyor ama gördüğü bir mezara hemen okumak murat ediyor. Ölü de kazanıyor, diri de kazanıyor. Dirilerin hediyesi ulaşıyor ehl Sünnet intikadına göre. Evvelce mezarları da e, bahçelere yaparlar. Hatta hala da köylerde vardır. Yani Karadeniz'de bizim okuduğumuz dönemlerde bahçelerine defnedilenleri biliyoruz. Kendi evinin bahçesine. Tabii şimdi insanlar bunu hiç istemez. Niye? Morali bozulmasın diye. Hiç mezarı mi? Halbuki Zülkarneyn Aleyhisselam e, dünyayı dolaştığı vakitte bir yere rastladı. E, bir memlekete dahil oldu. Baktı ki evin önüne yapılmış. Bunun hikmetini sorduğu vakit ahaliye dediler ki Devamlı ölüm aklımızda olsun, ölülerimiz gözümüzün önünde olsun diye biz mezarı bahçeye yapıyoruz. Siz ne akıllı adamsınız dedi ki aleyhisselam hikmet sahibi bir zat bu fikri çok isabetli buldu. Tabi şimdi buna izin yok. Mecburen belediyenin gösterdiği yere defin işlemi yapılıyor ama... E tabi evvelce yine şehirlerin yakınında şimdi bizim şehitlikler, Edirnekapılar, Topkapılar, ee, sur dışı olarak kabul edilen yerler İstanbul'da şu anda şehrin göbeğinde kaldı. Göbeğinde kaldı, e, devamlı yollar onların etrafında dönüp dolaşıyor ama yeni mezarlıkları şehir içine yapmıyorlar. Hep taşraya götürüyorlar. Bu da neden? İnsanların insanların morali bozulmasın. Diyorum ki aynı daire, boğaz manzaralı olsa 500 bin dolar, mezar manzaralı olsa 100 bin dolar. Halbuki malzeme aynı malzeme Metrekare aynı metrekare ama Adam diyor ki boğaz manzarası mezar manzarası Bir olur mu ya o içimi karartıyor Bu gönlümü açıyor diyor Halbuki o gönlünü açtı dediği manzaradan da Öyle dört ayakta sallan çıkarmıyor yani Onun için ölüm unutulacak bir şey değil Devamlı düşünülmesi gereken bir şey Kabir ziyaretleri ama insan gafil olursa kabir ziyaretinden de Fayda görmez Allah gafletten ikaz etsin Adam mezarlıkta ya, mezarlıkta güldü. Yani ölü gömür orada, o da, o da. Hani diyelim ki kazıcı mazıcı olsa benim cenazem gülder de, cenazeyle gelmiş yani, ilgili kişi. Adam orada birine konuşuyor bir şey, gülebiliyor. Bu mezarlıkta gülmek kadar büyük günah var mıdır mesela? Ama gülüyor. Ondan sonra, e, o arada cep telefonları açık. Ya bir önü düşüneceksin, on dakika yok. Hemen telefon geliyor işte birisi müşteri geldi ya şu oldu ya şu seni sordu. E orada ya tamamdır bekle telefonu canım hemen biz gömdük geliyoruz. Hadi orada onu gömdük geliyoruz ki diye. diyemeyecek kadar ölümü düşünür bir halde bulunması lazım mezarlıkta ya. Ama insanlar artık ölümden de ibaret almıyor. Kefâ bin öltü vaiz, vaiz olarak ölüm yeter ama ölüm de yetmeyince artık onun bunu ölümü yetmeyince kendi ölümü yeter. Onun bunun ölümünden de ders almayana, kendi ölünce bu mağaz Ama iş işten geçer, döndürün beni geri dese daha fırsat bulamaz. Hazır dünyadayız, birkaç günlük ömrümüz var mı yok mu da belli değil. Hiçbirimiz hakkında bu, söz konusu değil, bu marifet belli. Hasta yaşıyor, sağlam ölüyor, onun için hastalık adam öldürüyor, ecel adam öldürüyor. Bu eceller de bize bildirilmiyor, her an hazırlıkta olmamız için Allah'ımız bize merhametinden, lütfundan öleceğimiz saati bize bildirmiyor. Bu da Allah'ımızın bize nesidir? iyidir çünkü. Şimdi şu anda herkes burada ne zaman öleceğini bilse takvimi oraya kadar caddeye koparır. O sayfayı önüne koyar. Öyle ona bakar. Öldüm diye. Ne yemek yapar, ne dükkan açar, ne ortalığı süpürür, ne doğar, ne doğurur, ne evlenir. Hasılı dünya denen yaşantı bir anda dumura uğrar yani. Bu yüzden müstehane ve teala bize lütfen diyor. Adam yarın ölecek ama bu gece hala pazarlık yapıyor. E bugün bahçede bahçeyi kazıyor. E hatta bir saat sonra ölecek. Orada ne yapıyor? Çimleri suluyor. Orada pat düşüyor mesela. Mevla ona bir tuğle emel veriyor. İşte uzun yaşayacak ümidi veriyor. insan böyle yaşıyor. Bu da innemelemenin rahmetillah Resulullah buyuruyor, sallallahu aleyhi ve sellem, emel Allah rahmetindendir. Emel ne demek? Yaşama iyiydi. Bunu Allah acıdığından bizim için bize veriyor. Şimdi hepimiz sanki, hiç ölmeyecekmiş gibi projeler peşindeyiz değil mi? Ha söyleyeyim, hanginiz daha fazla projedesiniz? En yaşlı olanlarınız. Yaşınız ne kadar artarsa, projeniz o kadar çoğalır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaratanın elçisi, Yaradandan haber alan kadar kimsenin haberi olamaz. Er Rahmanu fi ilmihi khabira. Haberdar olarak Rahman'a sorduyor. Rahman'dan iyi kimsenin haberi yok yaradanı? E la Yaradan, Yaradan bilecek de kim bilecek? E senin yaratılışını ona göre programlayan Allahımız Habibine i biliyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Adem ve şub Adem oğlu yaşlandıkça iki ruhu gençener. Yaş gittikçe iki huyu gençleşir. Bu da nedir? El-hirsu v'tûnul emel. Birisi çok uzun yaşayacağım beklentisi, bir de dünya malına tamada hırsı artar. Yaşlandıkça artar. Bak 20 yaşında delikanlı, 15 yaşında, 20 yaşında gözü kapalı gider. Ölüme de gider, cihada da gider, her şeye gider. Biraz yaşlandıkça hemen riskleri hesap eder. Şuraya gitmeyin, buraya gitmeyin, oradan ne gelir, buradan ne gider, hesabı artırır. Ne kadar yaşlandıkça o kadar korkar, dünyaya o kadar meyilli olur ve tulemeli artar. 80 yaşında adam 20 sene sonra sonraki projeleri imza atıyor. Ha çünkü bu nedendir? Yaşama beklense hırsı artar, bu hadisleri mucize olarak yeter. Hiçbiri mucize olmasa bu hadis-i şerifi insanlar üzerinde deney yapsalar hadis-i şerif alenen çıkar. Bu tespiti kim yapabilir? Ancak Mevla'nın elçisi bize bildirebilir. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için arttı. Emel artıyor. Yaşlılar daha böyle bir beklentisine giriyor. Hepimiz de yaşlanıyoruz. Yaşlanacağız. Biz de bunu kendimizde belki yaşıyoruz. O Allah Teala daima ölümü hatırlayanlardan eylesin. O son anına hazırlananlardan eylesin. vayz olarak ölümü bize yeterli eylesin. İnşallah. Böylece Ölüleri yad edelim. Kendimizi de ölülerden addedelim. Devamı kendimizi ölü farz edelim. Ne, ne gibi? İşte Risale-i Halidiye'de Mevlana Halid Hazretleri kıtsettullah şeruhu kolumuzun kurucusu Bakşiban diye den sonra İmam Rabbaniye müceddidi diye ismini alıyor. Mevlana Halid de diye ismini alıyor. Bu yüce kol bütün Osmanlı şeyinde diye hakimdir. Ee, yol olarak Mülana Halit ne yazıyor Diyor ki bir insan Zikre oturduğu zaman Kuran okuduğu zaman Veyahut şimdi burada bir sohbete İştirak ettiği zaman Kendini nasıl farz edecek diyor Ben çoktan öldüm, yıkandım, kılındım, gömüldüm Taşındım, örtüldüm Kapatıldım, tek başıma mezarda kaldım Bir defa bunu hesap edecek Böyle şeyler adam düşündü, mü kafayı yer ya Kardeşim kafayı mafayı yemezsin Ben çok düşündüm hiç kafayı yemedim Aklım daha iyi çalışıyor sen de arasına düşün böyle şey. Buna tezekkürünmek rabıtası diyoruz. Rabıtada ölümü hatırlama rabıtası var. Hatta e Bazıları elhamlıdır ama anında ölürüm ölürüm hiç öyle şeyler aklıma getireyim diyebilir. Hiç elhamlanma ölmüyorsun da. Bir şey olmuyor yani ecelden evvel ölüm yok. Ölüm rabıtasını çok yap. Biz Rabıta Risalesi'nde ölüm rabıtasına bir sayfa yer ayırdık. Rabıta kitabımızda. Ha, ölüm rabıtasında ne düşünüyor? Ben mezardan izin istedim. Ha böyle bir şey olacak değil kimseye izin vermezler ama bu bir düşünce yapısıdır. Diyorsun ki ya Rabbi ben la ilahe illallah demek için iki rekat kılmak için, bir ayet, hadis duymak için müsaade musun dünya. Çıkacağım, bir kere uğramayacağım, soğuk çocuğa uğramayacağım, dükkanın işi sormayacağım çünkü niye soracak? Bu şey yaramıyor ki onu o işi anlatır şimdi kendine yarayana bakacak. Sadece o zikir meclisine katılacağım, hemen döneceğim. Ha siz izinlisiniz, ben de izinliyim, şimdi kabirden izinli olarak geldik burada, konuşuyoruz, dinliyoruz, buradan girişte de hepiniz bir hesap peşindeciniz ya şimdi, hanım da şey yapmıştır inşallah, meyveleri meyveleri hazırlasın, hoca da çok uzatmasın, kim biliyor dizi mi var, program mı var sizin kafanızda neler var şimdi, ha zaten uzatacak değilim inşallah diyelim, çokça sabah boylarız burada, İnşallah uzatmayalım ama, mesele nedir? Ha sen şimdi kabirden izinli çıktın, dönüşün mezaradır, eve değildir. Gidip has köşeye yatmayacaksın, yastıklara boynunu uzatmayacaksın, Yuruk kadar topraklara uzanacaksın şimdi. Sen de ben de. Ha bu kafayla şurada dinlerseniz bir şey anlarsınız. Ben de anlatırsam ben de bir şey anlarım. Yok, vakti dolduralım gidip çayımızı demleyelim. Kafasındaysanız hiçbir şey anlamazsınız. Ne siz ne ben? Boşuna! Ölümü düşünmek lazım. O zaman insan vakti değerlendirir, fırsatta istifade eder, her anın değerini bilir, dolu dolu yaşamak ve ibadetle geçirmek ister. Öbür türlü, önümde daha çok hayat var, sonra yaparım, sonra yaparım. Helekel müsevvuhun işi geciktirenler, salih amelleri ileri atanlar helak oldular. Allah bizi helak etmesin. Fazl-ı Şimdi birkaç rivat buradan şey yapalım. Ölüm hakkında güzel rivayetler Hazreti Enes'e eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hale haberde gelmiş. Nedir haber? Allahu Teala ve Tecceddesu Sadri "İza rada Allahu qadruhu'l mü'minine" Bir müminin canını Allah almak istediği zaman hepimizin canını almak isteyecek bir zaman. Allah uanımızı mübarek etsin. Yecilü melekul meut Ölüm meleği gelir mi kıbelil fem? Ya kıbaruhav. Ağızdan gelir diyor. Evvela ölüm meleği ruhunu alayın diye ağız tarafından gelir. Yani bir de insanın gözünün önüne gelecek ya. Nasıl gelecek? İşte bu alem kapanacak. Öbür alemden açılış olacak. Şimdi burada melekler var. Görebiliyor muyuz? Cinler var. Görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Ama... İşte görüntü meselesi, nasıl ekranda bir kanal gidiyor, bir kanal geliyor gibi hesap ederseniz anında bir tuşlan Değil mi efendim, değişik bir şey seyrediyorsunuz bir anda, konu değişiyor yani Gördüğünüz manzara da değişiyor ha, O aynı onun gibi, şu anda böyle, böyle birbirine bakarken Ha şu millet pat diye ölmüyor mu? Konuşmacı konuşurken öldü kaç kere değil haberlerde? Haberlerde adam konuşuyor, gitti Ha milletin içinde siz de şimdi dinliyorsunuz, burada kalabalık var yani şimdi ben mi kurtaracağım? Bir şey olsa, beni mi kurtaracağınız? Ölüm geldi mi? Nasıl oluyor biliyor musun? Şu anda gördüğünüz şu manzara bir anda kapanıyor, kanal değiştirir gibi, hemen ölüm meleği görünüyor birden. Bu her an olabilir ha! Hoca bizi Korkut'u Belham'a sevk etme, değil mi? Bunu bütün millet her gün yaşıyor, bugün binlerce kişinin başına geldi, her gün sevkiyat var ahirete hiç durduruyor ölüm yolculuğun. Bir anda önümüz açılacak. Benim de. Fakat fehru'l zikir şu ağızda zikir varsa, şurada Allah varsa, la ilahe illallah varsa o zikir ağızdan çıkıyor. İman kelimesi, tevhid kelimesi. Fe kullallasebile lekmin a'dil yet. İnma'l uluv Sen diyor buradan giremezsin diyor. Boşuna yol al ama Burası zikir mecrasıdır. Buradan Rabbinin zikri geçiyor. Buradan can çıkmaz diyor. Yani ilk gelişte ağız yol vermiyor. Bu zikir orada müdafaya geçiyor. Ondan sonra ölüm meleği dönüyor Mevla'ya. Başıma gelen böyle böyle. Mevla şahittir. allah Teala bunu başka taraftan dene. Bu arada sen zannetme ki Ecelim gelmedi de daha yaşıyorum, ecelin geldiyse gidiyorsun ama o ecelden önceki, son nefesten önceki ahiret aleminden pencere açıldıktan sonra e tabi gözüm keskin geliyor. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَتِمْ Sen bu ölümden gafletteydin, Kuran-ı Kerim'de Kaf Suresi. Can çekişenlere okuyoruz bu sureyi. Bir insan can çekişiyor, can çekişiyor. Can veremediği zaman Kaf suresi okunur. Bir kere, iki kere, üç kere derken adam ruhunu rahat teslim eder. Yoksa bazıları tıkanır kalır. E Kaf suresi bunu açıyor işte. Sen bundan kahvetteydin ve keşefde anke şimdi senin peçeli, perdeni kaldırdık. Fe dâsarûk el yel Şimdi gözün keskin görüyor diyor. Melek öyle söylüyor ona. Dünyada ne güzel görüyorum sanıyordum. Hiç bu tarafı görmüyordun. Şimdi gör. Melek bu sefer dolanıyor. Elden geliyor, elden ne çıkıyor? Elden sadaka çıkıyor. Allah yoluna sadaka verdiyse bu el, o sadaka çıkıyor. Yetimin başını sıvazlıyor musunuz? Yetimlere çok iyi muamele. Yetimhanelere gidin, yakınınızda yetim varsa ziyaret, yetim balığını başını mesletmek. O sonra ilim yazıyor musunuz? Ayet, hadis, Kur'an'dan meseleler böyle elinizde yazıyorsanız o yazı elinizde şahit kalır. Efendim ondan sonra Allah yolunda cihat etmiş Efendim eliyle Diliyle amel etmiş Bu ameller meydana çıkıyor Yine ölüm yol bulamıyor Azra'la sen yol bulamayınca Mevla'ya müracaat ediyor e Ayağa gidiyor Ayak geliyor işte ayak Şu yola geldiğiniz ayaklar O gün dile gelirler Ayak diyor ben cemaatlere gittim İlim meclislerine gittim İşte şu geldiğiniz noktada attığınız adımlar o gün karşınıza çıkacak inşallah eğilim meclisine gittim e, kulaklara geliyor e, benle Kur'an dinledi, zikir dinledi, vaaz dinledi e, Göze geliyor benle Kur'an'a baktı, Musa'a baktı, kitaba baktı ana babanın yüzüne baktı, alimin yüzüne baktı Kabe'ye baktı ve şaire her uzun kendine mahsus güzel amelleri var o zaman ölümleri diyor ya Rabbi bu kulunun uzunları karşıma hütçet getiriyor delille çıkıyor, beni yeniyor ben mağlup duruma düşüyorum. Ben bunun canını nasıl alacağım? O zaman Rabbimiz tebarek Teala buyurur ki benim adımı sen avucuna yaz. Ve benim hiçbir şerifimi ona göster. Avucunda. Bir de ben Hazreti Cibril'i yollarım. O da sağ kanadında cennet manzaralarını açar. Gideceği yeri ona seyrettirir. Canlı yer naklet. Ha, o zaman rahat ruhunu teslim eder bu mümin hakkındadır İki tarafı var bu ustura iki, iki tarafı da keser ustura bunun üzerine geliyor Rabbimizin ismini avucuna yazıyor Hazreti Cibril de gelince sağ kanadını açıyor sağ kanadına gidecek yeri ona gösterilince cenneti görünce cennetteki nimetleri görünce müminin hurufu yağdan kıl çeker gibi kolayca, hafifçe ağzından çıkıveriyor hiç anlamada. Ağzından kendisi çıkıveriyor. Bunun da e, bir başka hadis-i şerifte yeri geliyor. Tabi bu imanlıya mahsus olan bir müjdedir ki Allah'ımızın Celle Celaluhu ismini Hz. Aleyhisselam'ın meleğin avucunda gören bir Tabii ki bu kolayla nail oluyor ama bir de var ki Allah'ımızın ismini kalbine yerleştiren, diline yerleştiren, aklına fikrine yerleştiren bu kullara bu kolaylık daha ziyade hasıl oluyor. Kıyametin şiddetlerinden vs. bütün azaplardan kurtulmasına şeyle oluyor. Evliya Allah'tan bazıları naklettikleri üzere büyüklerden birisi bu meseleyi araştırıyor. Hz. Kur'an'da ve la rabbin ve la yâ bismillah Yaş kuru ne varsa Kur'an'da yazılıdır. Ne bir mafuslu da yazılıdır? Kur'an'da ondan alınmıştır. Peki müminin ruhu nasıl çıkacak cesedinden? Bu hususta hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yehrucu ruhul müminimin cesedi kela yehrucu şa'ratu minel acin. Müminin ruhu cesedinden nasıl çıkar? Hamurdan kıl çeker gibi çıkar. E bu hadis-i mutlaka bir delili Kur'an-ı Kerim'de olmalıdır. Madem Hazreti Kur'an'da her şeye bir delil var. Arıyor. Bu zat e, nice aramasına rağmen bu hususta bir şey, e, ayet-i kerime rastlayamıyor ve o üzüldüğü sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mana aleminde görüyor. Bulamadın mı diyor. Bulamadım ya Resulullah deyince. Utlu bu Yusuf. Yusuf suresinde ara diyor. Şimdi adam bütün Kur'an'ı araştırmaktansa Yusuf suresine yoğunlaşması kolay oluyor. 10 sayfa 12 sayfa. Onu devamlı okurken manalarını da bilen bir zat inceliyor. O arada nereye geliyor? Züleyha validemizin Yusuf aleyhisselamı kadınlara göstereyim diye. işte ellerine elmaları bıçakları verip de arkalarına yastıkları dayayıp Yusuf Aleyhisselam, ufruca aleyhin çık. Görsünler seni de bakalım. Benim sana aşık olmama, tutulmama, e, kötü fakat tenkit yapanlar e, efendim, kralın hanımına yakışır mı ya bir köleye aşık olmuş diye değil mi? Tenkit yaptılar ya, meşhur Yusuf aleyhisselam kıssasında bu tenkitin neticesinde bir seni görsünler de bakalım yine tenkit yapabilecekler mi diye çıkarıyor. ''Felemmar hayynehu'' Allah'ımız buyuruyor. Yusuf aleyhisselam gördüklerinde ''Ekbarnehu'' onu öyle büyük gördüler. ''Ekbarnehu'' ellerini lime lime doğradılar parça parça ettiler. Elme soyeceğiz diye ellerini soydular, karavan içinde kaldılar, hiç de anlamadılar. Bu nehaşelillahi, mahadâb-i sallam, olmaz dediler böyle bir şey, bu insan olamaz dediler. İnâdâ illâveleyküm kerim, olsa olsa melektir, rastgele bir melek dediğim çok değerli melektir dediler. E şimdi buradan ne işaret çıkıyor? İşte her şey Kur'an'da varsa, o zatı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adresi verdi, Yusuf Suresi'de ara bak arayan bulur, hemen buldu. O da nedir? Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği dünya güzelliğinden değildir, cennet güzelliğindendir. E cennet güzelliğinden olduğu zaman da hiçbir insanla mukayesesi mümkün değildir. Güzelliğin yarısı, güzelliğini portakal gibi, karpuz gibi düşünürseniz Allah güzellik denen nesleyi yarattı. Güzellik mahluktur. E bu yaratılan güzelliği ortadan böldü. Yarısını kime verdi? Ne kadar melek, ne kadar insan, ne kadar cin, ne kadar yaratıkta güzellik varsa hepsine böldü. Bir yarısını hiç bölmeden Hüsva Aleyhisselam'a verdi. Ya bütün yaratıkların güzelliğinin tümünü toplasan eşittir. Ha Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bundan hariçtir. Çünkü neden? Bu sıyriğinin buyurduğu üzere kasıdeyi buyurduğu sahibi, Münezzehün an şerikin fi mihasini, fe cevabın füsnefi, gayrımın kasimi. O münezzehtir diyor, ortak kabul etmez, Rabbimizin ilahlıkta ortağı yok, Kainat efendisinde yaratıklarda ortağı yok, ona verilen güzellik bölünmemiştir diyor, o bir bütün verilmiştir. O zaman niye Büsnü Aleyhisselam'ın görenleri elleri kestiler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu kadar görenler hiç böyle? Efendim bayılan ölen düşenler olmadılar. Birisi diyebilir. tabii ki bu tahammül gücünü zorlamasın diye. insanlar da kâh-ı efendisinden istifade etsin diye. Esas güzelliği mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perdeliydi. Onun sahabe-i kiramdan her birerler diyorlar ki biz bir kere göz dolusu şöyle bir bakamadık. Çünkü göz dolusu bakan yoktur. Bakabilen yoktur. Tahammül edebilen yoktur. Mutlaka gözler eğilmiştir. Başlar yere eğilmiştir. Ve tam bir hatayla nazar Mümkün olmamıştır ve o bir perdelidir onun perdesiyle Allah'ımız kullarına acımız duruyorsa tabi e, gören düşecek gören bayılacak e, kim hadis duyacak kim ilim öğrenecek bu gayeler halal görecek onun için şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği ki cennet güzelliğinden onu gören kadınlar ellerini kestiklerini fark etmediler e şimdi o zaman ne çıkıyor buradan Madem ölen bir Müslümana gideceği cennet manzaraları gösterilirse, cennete gideceği yeri gören insan o güzellik karşısında canının nasıl çıktığını anlar mı? Anlamaz. Allah öyle bir ölüm nasip etsin. Bize amin diyendir Allah Celle Şanuh Celle Celaluh. Bunun tabi ters tarafı da var. Ters tarafı da var. Kafire, münafaa gelen e, melek böyle gelmiyor. Mü'mine gelen selam ekruke selam Allah'ın adı selam Celle selamın sana selamı var diyor Allah Allah İnnallah Yübeştiruk ve Seni cennetle müjdeliyor Seni kendine çağırıyor diyor e Bu nidayı duyan insan Duyduğu anda zaten Garantisini almış olduğu için Artık leş dünya hakkında bir daha Kafayı yormuyor Ne oldu ne kalacak kim kaldı, kim boğulacak, bu buna hiç düşünmesine bir lüzum yok. Çünkü işi sağol, cennete gidiyor. Ya bu selamı duyan artık emindir. Ama öbür taraftan, Ey Allah'ın düşmanı! Allah sana lanet ediyor. Seni cehennemle müjdeliyor. Dediği zaman işte o insan ölmek istemiyor. Çünkü neden gideceği yer çok kötü olduğunu anlıyor. Dünyada ne kadar ağrı sancı acı çekse de onu yayılıyor, tercih ediyor. Fakat e tabii her istemeyen kalsa ki dünyada buradan geçilmezdi şimdi. Hepsi yaşaması lazımdı. Onun için allah Teala onu Teala isteme, o istemese de Mevla da onu istemese de yine ruhunu kaz ettiriyor. Efendim öyle bir bağırdı, öyle bir gürültü, öyle bir lanet, öyle bir ızdırap. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Ocaklarımızdan da böyle ölümleri muhafaza etsin. Hamdetsiz, namazsız, zikirsiz, kitapsız, dinsiz, imansız ölümler. Ne bela ölümler arkadaşlar. Ne bela ölümler. Hiç, hiç insan öyle ölmek istemiyorsa hiç öyle yaşamasın. Temudun-i Kemal-i yaşadığınız gibi öleceksiniz. Ütübâizmün kemahate mutun öldüğünüz gibi direneceksiniz. Ütübşar'un kemahate mutun dirildiğiniz gibi de haş olacaksınız. Mevla'nın huzuruna ne şekil çıkmak istiyorsan şimdi o şekil dur. Bu senin ölümüne kadar seni yaşayacağın süreç şu anda yaşadığın hayat üzere olacak inşallah. Allah böyle cemaatlerde yaşamayı nasip etsin. Amin. Kendimizi günahlardan koruyan kullarından etsin. Muhafaza olan kullarından etsin. Korunmuşlardan etsin. Bunun için de çarelere başvurun, çarelere başvurun. Düşüneceksin, ölümü düşüneceksin, kabirü düşüneceksin, ahiret düşüneceksin, dert edeceksin. Derdin din olacak, derdin ahiret olacak. Ahirete ölümle Allah'a kavuşmaya çok efendim önem vereceksin. Allah Teala kendisiyle kavuşacağına, huzuruna çıkacağına efendim ümit bağlamayan, kafayı takmayanlara stemediyor. İşte, öyle kullar var ki bize kavuşmayı hiç ümit etmiyorlar. Akılların ucundan bile geçirmiyorlar. Ama bu bile hayatı dünya. Dünya hayatıyla yetiniyorlar. Onunla tatmin oluyorlar. Parası yerindeyse, işi yerindeyse, yiyeceği, içeceği, arabası neyse, eşi, çocuğu, tamam varsa dünya yoksa dünya diyorlar. وَالَّذ۪ينَ اَنَا يَاَكْنَا غَافِلُونَ Bizim ayetlerimizden, Kur'an'ımızdan, vaazımızdan, nasıl artımızdan gafil ve habersiz bir şekilde yaşıyorlar. Maalesef 7 milyar insanın çoğu bu durumdadır. Şu, şu memlekette, şu civarda, 1 milyon, 2 milyon insanın çoğu bu durumdadır. Kaç kişi şu saatte bir ayetten haberi var? Kaç kişinin ölüm, ölümden derdi var, ölümü düşünen var? وَلَاكَ مَا لَهُمُ Bunların gideceği yer ateştir bir mağkani yok, yaptıklarından dolayı. Ama namaz kılanlar, e tabi iman edenler, Allah ağırete inananlar, ayetleri dinleyenler, kâfi ile uyanlar, inşallah Onlar mutlaka arap müjzusunda çıkacak diye hesap ediyorlar. Allah teala onlara kavuşmayı seviyor, onlarla Allah'a kavuşmayı seviyor. Men habbili ka Allah men Allah kavuşmayı isteyeni Allah da kavuşmak istiyor. O diyor ne zaman öleceğim Rabbimi göreceğim. Mevla da böyle, ne zaman ölecekti bana gelecek. Hemen Allah kere Allah'a Allah kavuşmak istemeyene Allah da kavuşmak istemiyor. Adam diyor ki aman ölmeyeyim diyor. Allah diyor ki gelme bana diyor. Ama tabi ki işte, gelme dediği kalmıyor yani. İlla zorla çöke çöke alıyor canını. Ama o tabi rıza üzere olmuyor. O zaman Ayşe anamızı oldu ha. Çok üzüldü bu hadis-i şerif duyunca. Dedik ya Resulallah bu biraz... E acayip oldu. İnne ale ölümü hiçbirimiz istemiyoruz. Allah'a kavuşmak da ölümlü oluyor. Ama ölümümüzü herkese soğuk geliyor. Bizim de ölüme karşı bir soğukluğumuz var. O zaman biz Allah'a kavuşmak istememiş mi oluyoruz? Neyse dek. E Ayşe o senin anladığın gibi değil burada. Yani orayı izah etti de bizi rahatlattı yoksa hepimiz tehlikedeydik. Çünkü ölümü isteyen pek olmaz. Ama bu hadis işte burayı açtı. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ölüm anı geldiği zaman, işte o zaman ölüm meleği Allah'ın selamıyla, cennet müjdesiyle gelirse, Cebrail aleyhisselam da cennete gideceği yeri gösterince, cennet güzelliğini gören bir mümin, hiç daha dünyada durmak ister mi? İstemez. O zaman ne diyor? Hadis-i şerifte buyrulduğu üzere, İdeal olan cenazetle cenaze tabuta konduğu zaman insanlar onu omuzlarına sırtlandığı zaman feyy cenaze eğer bir iyi bir adamdıysa imanlı ölmüş kalet kaddimuni kaddimuni ''Bekletmeyin beni çabuk götürün çabuk götürün diyor. Adam cennete giyini götürdüğü zaman hatta öldükten sonra evde bekletiliyor. İşte memlekete telefon ettik dayısı gelecek amcası gelecek karısı çocuğu gelecek diye bazı gelen Bekletilmek isteniyor. Adam iyi adamsa. Cennetteki yerini gördüyse orada ruh, ruh duruyor. Ya, be bedenden çıkmış ama beden iskelet olmuş uzanmış duruyor. Ruh da yanında duruyor. Kim ziyaret etti, kim geldi, kim taziye yaptı, kim başsağlığı diledi, kimle konuştu. Ruh onları dinliyor. Kim yıkadı, kim cenazesini kundurdu, bütün bunları ruh izliyor. Ruh izci gibi ta kabrede beraber giriyor çünkü mülker e cevap verecek orada. Dolayısıyla ruh ayrılmıyor o anda. Ruh o anda beraber takiptedir. Eğer diyor hadis-i şerifte ki birisi oradan çıksa da dese ki ya öğrende kılacak ya ikindiye teher edelim yolda adamlar var yetişemeyecekler dese o iyi olan mübarek insan oradan basıyor bedduayı. Allah sana lanet etsin diyor beni yerimden geciktiriyorsun. Yani ben Rabbimle konuşacağım cennetin yerimi gördüm sen beni ne tutuyorsun burada? Bu hadis-i şerifte sabittir ama kötü bir adamdıysa. ''Ve inkânet sivâde hâl ''Ya ve ilâne tezebhûnep ya.'' ''Vay benim başıma gelene, bu cenazenin başına gelecek olanlara, kabir ateş dolacak, yılan çıyan dolacak, nereye götürüyorsunuz beni?'' diyor. O gitmek istemiyor. Ama ne gitmek istemezse ne olur? İşte onu da, mesela cenaze yarına kalacak, birisi dese ki, bugün kaksın canım, ne bekletiyoruz?'' İkincide de öğlen de kaksın.'' dese, o da ona lanet okuyor, Allah belanı versin diyor senin. ''Beni cehenneme çabuk mu yollamak istiyorsun?'' insan Dikkat hadis şerifin sonunda, insan dışında cenazenin bağırtısını her şey duyar diyor. Hayvanlar da duyuyor. Yani köpekler, bütün atlar, hayvanlar, mezarlık civarında olan bütün canlılar duyar diyor. Bir tek duyması lazım gelen insan o da duymaz diyor. Niye öyleyse oluyor sayka o duysa diyor çünkü duyan da bayırıp düşecek diyor, cenazede ortada kalacak diyor. Onun için onun bahtısını duymuyor ama biz gayba iman ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki buyuruyor. Aynen ölü bağırıyor. Ve biz de inşallah onu çabuk götüren diyenlerden oluruz inşallah. Bak Üsküdar'da bir hanım ihvan vardı. Biz daha çocukluğumuzda 23 sene evvel 30 sene evvel biz çocukken mahallede sanediyoruz Üsküdar civarında bir hanım annemiz, bu efendilerimize bağlı zikir ehli bir kadından Vefat ederken katlimuni diye diye vefat ettiğini naklediyorlar değil mi? Katlimuni diye diye ölenler var yani. Arapçasını da söylüyor yani çabuk götürün diyor. İşte bu e, Allah'ın zikriyle ömür geçirenler için hiç uzak bir şey değildir. Çünkü o kadar sene dostuyla zikir üzere meşgul olmuş o dostuna kavuşmak istemez mi? Elbette köhvetül mümin, ölüm müminin bahşişidir, ikramiyesidir. Bakat işçiler çalışanlar ikramiyenin ne kadar önemli olduğunu... Bilirler şöyle bir bayram şu bu, bir ikramiye geldi var adama bir nefes aldırır yani ikramiye. Ne sıkıntıyı çözer yani. E peki bu kadar sene ibadet ettin, ikramiye alacak kalsın diyor e Yani ölüm kalsın demek odur. Elvetü cisrün yusur muhebibe ilel hebib. Bu köprü ki dostu dostu kavuşturuyor. E dost olursak sorun yok. E düşmanlarla ne işimiz var arkadaşlar yani. Düşmanların ne ameli bize, ne ameline uyalım, ne kendileriyle beraber bulunalım. Düşmanlardan uzak alalım, dostlara karışalım. Fethuni ihni, ibadini, ödhuni cenneti. ölüm meleği geldiği zaman inşallah duyalım. La eyyetü ennefsül mutmeyenneh. Parayla, dünyayla, malla, nükle değil, benim zikrimle tatmin olmuş ruh. Bu nida geldiği zaman, Ircu'il abbi ki razıeten barziyeh. Fecir suresinin sonunda buyurduğu üzere, Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh sordu ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu ne zaman, bu, bu nida ne zaman geliyor? Hani tefsirini soruyor. Çünkü bu nida Kur'an'da geçiyor da vakti geçmiyor. İşte o zaman Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, yakında ölürken ölüm meleği bunu sana diyecek ya Bağbekir. Hem Ebu Bekri Sıddık'ın cennetlik olduğunu tabii da. söylemiş oluyor ne hangi anda bunu da geleceğinin de vaktini belirtmiş oluyor. Ölürken yakında sana ölüm meleği bunu diyecek ya Bababek. Sen Allah'tan razı Allah da senden razı. Rıza karşılıklı olur. Rabiyallahu anhum ve radvan. Onlar Allah'ta Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Ne demek? İslam'dan razı olmazsan Kur'an'ın hükümlerine razı gelmezsen, şerata, sünnete uymazsan, bundan çok gönül hoşluğuyla İslam'ı beğenmezsen, benimsemezsen, İslam'ın emirlerinden ağırlanırsan, zorlanırsan, Allah'ın kazalarından, kaderlerinden sıkıntıya duyarsan, darlanırsan, beni mi buldu ya bu sıkıntılar diye de Allah'a karşı gelirsen, sen Allah'tan razı değilsen, Allah senden hiç razı değil. Ama sen Allah'tan razı olduğun kadar Allah senden razı. Radıyallahu aleyhi ve radu aleyhi ve el kelime <gülüyor> O Rabbinden görmeden korkanlara aittir. Hiçbirimiz görmedik Allah'ımızı. E görmeden korkan, kayba iman, kayıpla korkmak. Gördükten sonra kim korkmaz? Ha işte, i̇şte bu haşyeti, bu takvayı temin edenler, işte Mevla'dan razı, Mevla'dan onlardan razı. Ya arkadaşlar, şimdi isyanlar arttı. Şimdi Allah'tan razı gelen pek kalmadı. Hiç kimse başına geleni beğenmiyor ben buna mı layıktım diye haşa sanki Allah Teala yanlış yaptı gibi Müslüman adamlar, hacı hocalar bile lafları kaçırıyor, kaytarıyor. Razıyız Allah'ımızdan. Ne yaptıysa bize doğru yaptı Allah'ımız. Biz yanlış yaptık. Ya, biz zulüm yapmaz. Haşa ve Ya bu, bu işlerin arka planı var. Altında aslan yatıyor, çıkacak inşallah. Ama şimdi anlamayabilirsiniz. Kafayı karıştırmayın. Allah'ımız bize doğru yapıyor. Ya Kayseri'de gittiler bir açmışlar şey. Ee, okullara hazırlık dershane geçen haberler söylüyor. Ne okutuyorlarmış orada? İstiklal Marşı'na hakaretler. Ha, İstiklal Marşı şehitlerle alay ediyor. tövbe ya Rabb. Bunlar yer açmışlar çocuklara. Efendim buraya okul hazırlık. Ondan sonra diyor ki Allah var mı yok mu diyor. Soru vermiş orada 4 tane cevap vermiş bilmem ne. Ha yoktur işaretlersen doğru cevap diyor. Biliyor musun? Ha niye yoktur meselesini de getiriyor ne diyor? Ya diyor. Ha varsa diyor eğer. Bu dünyada herkes mutlu mu diyor? Değil. Herkes istediğinden mutlu mu diyor? Değil. Bu kadar insan haksızlığa, zulme, eziyete işkenceye tabi mi? Evet. Peki varsa. Bunları niye engellemiyor diyor? Ha eğer diyor. Bunlardan razıysa. Demek diyor. Zülver ağzının elini yolluyor diyor. O zaman zalim diyor. Tövbe ya Rabbi. Yok diyor bunlar razı değilse. O zaman durdursun diyor. Durduramıyorsa. Durduramıyorsa da aciz diyor. Pah pah pah pah pah. Ben ona bir cevap verip Sabah arkadaşınlarımı kırmızı da. Mesele o diyor. Siz zaten Müslümanlar da mısınız? Anlatma adamı gerek var. Ayrı dava. Ama mesele ne? Bu yanlış bu yorum. Allah Teala vardır. Adil-i mutlaktır. He? Ama adalet o demek değil ki, herkes dünyada istediği şekilde rahat yaşasın, kimse eziyet çekmesin. Bu adalet bu değil. Adalet, allah Teala bu hesapların hepsini yapıyor, hepsini görüyor, hepsini seyrediyor. Yani ahirette bunların karşılığı görülecektir arkadaşlar. O için efendi buyurdu ki, ahiret olmasaydı diyor, şimdi çatlardım diyor. Şimdi çatlardım diyor. Bakarsınız ki benim parçalarım ayrılmış diyor. Ama ahiret var diyor. Onun için ben de duruyorum diyor yani. Çünkü Allah'ımızın adaleti çıkacaktır arkadaşlar. E şu dünyada hastalık çeken, fakirlik çeken, içimizde bu kadar eziyetler çeken yani ahirette rıza üzere. Eğer Allah'tan razı geleceğiz, bir de bakacaksınız ki herkese namaz kılan, al şu cevabını. oruç tutan gel, al bu mükafatını. Haç'a giden gel al şu dereceni. Ha sabreden, sabreden. Razı gelen Rabbinden, sen gel hele gel, sen öyle alda git yok sen burada dur diyor, başlarından aşağı boşaltılacak diyor. اِنَّمَا ne بِرُونَ bir بِغَيْرِ حِسَبْ buyuruyor <gülüyor> Kur'an. Herkesin hesabı var, bir tek sabrın hesapsız mükafatı var. İşte o zaman adamlar ne diyecek? Siz de diyeceksiniz, ben de diyeceğim, ben de bazı diyorum. Pompalarla yaşıyorum, her tarafım yine delik deşik, şu da hastalık çekiyorum, içimden geçiyor. Ama Rabbimden razıyım hiç şey. etmiyorum. Ama o zaman hastalık çekenler, eziyet çekenler, horluk, hakirlik, fakirlik, zelillik, işte Allah için hapishanede yatanlar, bak dünyada bu kadar... Avantnamasından tut binlerlerce Müslümanlar hapishanelerde değil mi? Ebu Grebler, Garipler, neler, neler neler Müslümanlara ne işyetler var dünyada, ne işkenceler? Yahudi hapishanelerinde binlerce Filistinli Müslüman. Yeminimini miyor arkadaşlar ya? Bunlar acayip meselelerdir yani. E tabi ama bir de bununla afreti var. İşte o zaman sabredene mükafatını verdiğinde o ne diyor? Diyor ki ya Rabbi keşke dünyada hiç Rahatlık vermeseydi de şu diyetlerim diyor, yiğmen yiğmen doğransaydı makaslarla beni kesselerdi de bu sevap mükafat ne güzel oluyormuş diyor. Tabi şimdi sen bu kafada olmayabilirsin. Ben de tam o kafada olmayabilirim. Ama iman etmişiz elhamdülillah. Çünkü bunu zevken yaşamak ayrı bir iştir. Sen şimdi diyorsun ki, ya ahiret haktır tamam da şimdi ne zaman acaba ya? Ben şimdi istiyorum be. Orada bir köşkün olacağını diyor. Burada bir arabam olsun. E sen ne yaksın tövbe ya Rabbi. Sen kafayı yenisin. <gülüyor> Adama diyor ya. Çocuğum olsun tutturmuş kadın. Ya bırak diyor Allah sana sevmiş de vermemiş. Ver, verdiğini de razı gelirse yetiştirebilecek. Vermediği de sabrederse razı gelirse. Allah kimseye kimseden eksik etmemiş. Herkese adalet etmiş. Ya Allah beni seveceğine çocuk versin. Sevmesin beni diyor ya. E böyle manyaklar var. E i̇şte Allah seni sevmiş Çok mal vermemiş sana kardeşim. Fakirsin, hakirsin belki ama inşallah cennete köşkü saray budur. Sabret, Allah razı gel diyor. Ya diyor ne yapayım cennete köşkü saray diyor ya. Şimdi bir evim olsa dahi değil mi kira diyemiyorum diyor ya. İşte işte bunlar, bunlar imansızlıktır. Bunlar rızasızlıktır, bunlar hoşnutsuzluktur. Tabi bu adam nasıl can verecek. Tabii kefenleri yırtacak, tabi çarşafları yırtacak. Çünkü razı eden de sen razıysan senden de razı olunmuştur. Dünyayla değil, Allah ile tatmin olan ruh diyor. Sen razı, Rabbin senden razı, ben Rabbine gel. Fethuli fi ibadî, gir kullarımın içine, gir dostlarımın arasına. Fethuli cenneti, sen gavurların arasında, günahkarların arasında cennet mi bulursun? Güzel ölüm ararsın? Güzel hayat bulamazsın. Ama gir dostlarımın içine, gir cennetimin içine diyor. Onun için şu cemaatler, şöyle sünnet kardeşler, burada bir araya gelenler bunlar, Allah yolunda toplanan insanlardır. Dolayısıyla kullardır, dostlardır. Bunların arasına girenler, dünyadan cennete girmişlerdir inşallah. Hakiki cennetlere de bunun ölmez gireceklerdir. Daha ayrıken manzaraları göreceklerdir inşallah. İstikameti bozmayın, çizgiyi bozmayın, ünitsüz olmayın ama çok da ümitli olup da dengeyi bozmayın. Korkuyu da bırakmayın ha. Bak burada adişleri okuduk ama bir de İdris Aleyhisselam'ın buğdunun kabz edilmesi meselesi var. Orada da meşhur ben bunu bir sohbette yaptım tabii şu anda belki basılmış değil. İdris Aleyhisselam'ın göklere kaldırılması hadisesinde uzun bir kısa hepsini anlatacak değiliz. Fakat ölüm meleğiyle ahbaplığı vardı. Onu ziyarete geldi. 3-4 günde yanında kaldı. Onun ibadetlerine bak İdris Aleyhisselam çok ibadet yapıyor. Dünyadaki bütün insanlar kadar tek başına ibadet yapıyor. E bu sefer de ölüm meleği dedi bir ziyaret edeyim şu durumudur. Ölüm meleği oldu ya söylemiyor insan kılığında geldi. Devamlı ibadetine şahit oldu falan. E devamlı oruç, devamlı ibadet. E tabi de iftar olduğu zaman da çağırıyorum. <gülüyor> ölüm meleklemeyeceği için o da yemiyor da dikkatini çekti ya. Bir gün, iki gün, üç gün hiç iftarda da yenmiyor ya yana. Bu sefer ya dedi sen kimsin dedi ben ölüm meleğiyim. Oh, almağını geldi ziyarete mi geldin dedi. Yok ziyarete geldim dedi, o zaman peki dedi görüşelim ya, nasıl görüşelim işte, ben bu ölümü çok merak ediyorum, canımı alsan da dedi. Ya dedi öyle can alanlıkla verilir ki de bir ben, bu var vakti var Allah'ın izniyorum sadece var. Hemen Mevla'ya danışalım, danış dedi, ben istiyorum dedi bu ölümün acısını bir tadacağım dedi yani. Ben dedi, o zaman daha çok ibadet yapacağım dedi yani. Hal sabaha kadar yumuyor, akşama kadar yemiyor ya. Ne büyük zattı İdris aleyhisselam Dördüncü kaç makamıdır Esas cennettedir e Dünyadan direkt cennete gitti kabri falan yok Ya şu anda İdris aleyhisselam mezarı dünyada yok Bedeni de yok Direkt cennete gitti Ha dirilmesi de yok yani Dirilecek ama öldü dirildi işte Bu kıssa da anlatıldığı üzere Mevla da müsaade etti Öldürdü Diritti ama ölünce çok yalvarmaya başladı Eza Aleyhisselam. Ya Rabbi dostumu dirilt dostumu dirilt. Yani Eza Aleyhisselam diriltemez ki. Elinde bir şey yok. Canlı aldı. Dirikmek Allah'a mahsus. Öldürmek de Allah'a mahsus. Bu sefer dirildi. Nasıl buldun ölümün acısını dedi. İşte o zaman Yedisi Aleyhisselam sözü çok kitaplarda geçer. Canlı bir koyunun derisini diri diri soymaktan büyüdüğü acının bin katı fazla dedi. Bir peygamberin çektiği acıdır bu. He, onun için ölüm küçümselemez, ölüm hafifselemez. Ondan sonraki kabre indirilmiş, o kabrin sıkıştırmasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu İbrahim'i küçücük kundakta bebeğini gömdüğü zaman bir kişi korkunsaydı, yavrum İbrahim korkulacaktı, onu bile bir sıktı dedi. Bir de mezarda da sıkılma meselesi var. Ha tabii ondan sonra tabii ki kucaklama mahiyetidir. E, bir sıkma mahiyeti, denizdili İbrahim efendi gibi adama bir sarılır, bir vuruklar hakikaten. Kemikleri birbirine geçer ama... Sonunda tabi sevinçten yani bırakır yani mübarek adam. İnşallah iyileri bırakacak yani. İyileri genişletecek şöyle ama bir sıktısı var mı işin arkadaşlar. Hepten de yani bu, bu işler kolay değil bu peygamberin başına görecek. Ondan sonra da göklere kalktı. E, cennete gitti, cehenneme gitti. Cehennemi gördü. E, sırattan geçti. Hep bir göreyim diyor yani ziyaret. Ondan da cennete girdi. <gülüyor> takıldı bir ağaca. Çıkmıyor. <gülüyor> Zaten ben hadi gidiyoruz. Dedi ben kalıyorum dedi, ya nasıl kalıyorsun dedi, benim böyle bir yetkim yok, ya seni yetki yoksa Mevla ile müracaat et ya, nasıl müracaat edeceğim? E tamam, zaten Mevla vahyidi peygamber, dedi ya Rabbi sen kırmadın mı kürlü nefsini daha götürmek, her canlı ölümü tutacak, evet, e ben tattım mı dedi, e tattım. E benim kürliler var idi, herkes sırattan geçecek cehennemin üstünden, uğradın mı dedi ben, uğradım. Peki E peki sen buyurmadın mı ki cennete giren daha çıkmayacak? E, e ben kalıyorum dedi. <gülüyor> Mevla da buyurdu ki bir emriyide galel genle ve bir iznila kurucuna. Emrimle girdi iznimle çıkmasın dedi. Kalsın orada kaldı mı mübarek. Ya dostlar ya dostlar. Onun için e, sabaha kadar uyumayanlar, akşama kadar oruç tutanlar enayi midirler?